Değerli Kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah gecenizi mübarek kılsın Allah ömrünüzü bereketli afiyetli kılsın Yüce Rabbimiz dünya ve ahiret en güzel muvaffakiyetleri sizlere, bizlere ümmeti Muhammed'e versin nasip eylesin İnşallah bugün, bu gece soru-cevap şeklinde bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Sorularımız varsa inşallah onlarla ilgili küçük bir sohbet yapalım inşallah soru-cevap şeklinde. Zira rahatsızlığımız henüz geçmiş değil, derslerimiz de yoğun. O yüzden az olsun, öz olsun diye düşünüyorum. İnşallah bu gece soru-cevap şeklinde. Ee, bir sohbetimiz olsun diye diliyorum. Aksi takdirde e, küçük bir sure e, tefsirinde yapar. Dersimizi noktalarız. Soru yoksa. Şimdi varsa inşallah sorularınızı hemen alayım. Yoksa küçük bir surenin tefsirinden sonra e, dersimizi noktalayabiliriz. Teala. Evet, sanırım şu anda soru yok. O zaman küçük bir e, sureden başlayalım. İnşallah o, taala o suremizi hep beraber anlamaya çalışalım. E, zaman zaman küçük sureleri burada aktarmaya çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim sizlere. E, bilmiyorum en son hangi sureyi aldık ama şöyle. E, evet. Hümize suresini alalım. İnşallah. Bunu daha önce işlememiştik sanıyorum. Evet. Ses iyi değil mi arkadaşlar? Mikrofonun yakınlığa, uzaklığı anlaşılıyor. Evet. Kardeşlerimiz ee, peki. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً Fi عَمَدٍ مُمَدَّدَةً Evet, Humize Suresi, dokuz ayetten müteşekkil bir sure ve bu sure birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına geliyor. Manası bu. Hümezen'in manası bu. Kıyamet suresinden sonra Mekke'de nazil oluyor ve biraz önce söylemiş olduğum gibi dokuz ayetten müteşekkil olan bir sure. Veil ne demek? Veil yazıklar olsun demek. Bazı müfessirler veilin cehennem çukurlarından bir çukurun adı olduğunu söylerler. Burada yine vay haline diye de e, müfessirlerimiz bunu tercüme etmişlerdir. Veil vale olsun, yazıklar olsun, onun hali nicedir, yapmış olduğu günahla karşı karşıya kaldığında onun durumu nicedir, o sorumluluğun altından nasıl kalkacak acaba manalarında? bir kelime. Likulli humaze tin lumeze. Humaze ve lumeze kelimeleri değerli kardeşlerim, bunlar önemli iki kelime. Hems ve lems kelimeleri. Hems sözlü bir şekilde alay etmek insanlarla. Mesela, e, ne deriz? Hems'den örnek olarak vermek gerekirse, e, ne kadar da boyun kısa, ne kadar da şişkosun, ne kadar da e, işte şöylesin, böylesin, şuna benziyorsun, buna benziyorsun şeklinde alayvari. Bir tutum içerisinde söylenen, insanı aşağılamak için kullanılan sözler. Hems. Lems ise daha çok e, vücut ağzalarının dili. Elin dili, gözün dili, kaşın dili, dudağın dili ve e, yüz işaretlerinin dili, mimiklerin dili. Yani... Bu saydığım şeylerden herhangi biriyle bir insanı küçük düşürmek için, onu düşük göstermek için yapmış olduğumuz herhangi bir hareket lemz manasına gelmektedir. Ve bu ikisini yapana, yani insanları sözleriyle, fiilleriyle, hareketleriyle, davranışlarıyla incitenleri, Aşağı görenleri, onlarla alay etmek için bu tür fiiller yapanları Yüce Rabbimiz kınıyor. Yazıklar olsun onlara diyor. Veil olsun onlara diyor. Onların ahiretteki hali nice olacaktır diyor. Dolayısıyla böyle ahlakı zorlayan, kötü bir ahlak e, görüntüsü de olan bu durumdan her müminin uzak durması lazım. Çünkü bu günahlar kalbi kirletir. Çünkü bu günahlar insanın ahlaki zaafiyete düşmesine sebep olur. Çünkü bu günahlar insanda enaniyet duygusunun oluşmasına sebep olur. Ve bencillik insanda olur ki, bencil olan insan, Allah karşısında da bencil olmaya başlar. Kullar karşısında bencil olan, enaniyet sahibi olan, büyüklük taslayan, onları küçük gören her insan bu alışkanlığını Rabbi ile olan münasebette de göstermeye başlar. Her ne kadar insan Rabbime karşı ben böyle bir şey yapamam dese de, Normal hayat standartlarına giren ve onun ahlaki özelliklerini oluşturan o kötü davranış ve hareketler bir şekilde Rabbi ile olan münasebetinde zuhur eder, ortaya çıkar ve Rabbi ile olan o münasebette onu zor durumda bırakacak, Rabbinin onu unutmasına, onu terk etmesine, onun bereketinden, Cennetinden uzaklaştırmasına sebep olacak hareketler, sözler olarak ortaya çıkacaktır. Kişi nasıl ki insanlara karşı büyükleniyorsa, yaş olarak, rütbeler olarak kendisinden büyük insanlara karşı büyükleniyorsa, anne hakkı, baba hakkı, büyük hakkı, hoca hakkı bilmiyorsa, yetim hakkı bilmiyorsa, fakir hakkı bilmiyorsa, miskin hakkı bilmiyorsa... Ve onlara karşı bir büyüklenme içerisine giriyorsa, bu kötü ahlak Rabbi ile olan münasebetini olumsuz yönde etkileyecek ve orada yine Rabbine karşı bir bencillik, bir enaniyet gösterecek. Ve göstermiş olduğu bu bencillik ve enaniyet onu ibadetlerden uzaklaştıracak, ibadetlerini en azından eksiltecek, tevazusunu eksiltecek. Şuurunu, hissiyatını, insanlığını, merhametini eksiltecek ve onun kalbinin katılaşmasına sebep olacak. İşte çok basit gibi görmüş olduğumuz e, insanlarla alay etme durumu aslında sonuç olarak yüreğin, kalbin katılaşmasına, insanın ruhunun bencilleşmesine doğru giden bir süreçtir ve bu süreç, bu süreç insanları perişan eder. Yani kalbin olgunlaşmasını önler. Yüce Rabbimiz biliyorsunuz ki kalbi, nefsi, ruhu olgunlaşmayan insanı cennetine koymayacaktır. O yüzden melekler cennetlik olanlara, cennete girenlere... Düştü diyeyim. Hocam sesi yok. Tekrar mikrofonu atıklar mısın? Evet. Sesimiz tekrar. Zaman zaman bu tabii, teknik arızalar oluyor ve düşüyor. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Bu iki hastalıktan e, türeyen kalbin katılaşması kişinin ibadetleri konusunda da e, olumsuz e, bir duruma düşmesine sebep olacak. Katılaşan kalp e, gözyaşını engelleyecek. Gözyaşı olmayınca, titr kalp titremeyince, kişi Allah'a karşı ibadetlerini yaparken, Allah'a karşı tevazu gösterirken, ona kulluğunu, ona fakr fakrını, zaruretini arz ederken, büyük bir katılığa, duygusuzluğa, düşüncesizliğe düşmesine sebep olacak. Dolayısıyla insanlara karşı yapmış olduğumuz her türlü gayri ahlaki iş Rabbimize karşı münasebetlerimizi o derece olumsuz etkileyecektir. O yüzden ahlakı güzelleştirmek lazım. O yüzden Allah'ın yaratmış olduğu insanları Allah'ın beğenerek yaratmış olduğu insanları, gerek fiziki manada, gerek ruhi manada, gerek e, biyolojik manada Allah'ın beğenerek yaratmış olduğu insanları, varlıkları hor görmek, düşük görmek, alçak görmek şeytanın bir hasletidir. Çünkü şeytan çamurdan yaratılan Adem'i beğenmedi. Ona karşı üstünlük tasladı. Ve bu onun kovulmasına sebep oldu. Değil mi? Öyleyse insanları insanları yani şeytan insanı düşük gördüğünden dolayı huzurdan kovulduysa insan insanı düşük gördüğünden dolayı huzurdan kovulur mu? El cevap kovulur. Öyleyse gerek hems gerek lems bunlar İnsanın huzurdan kovulmasına sebep olacak olan kötü ahlak göstergeleridir ve her mümin kötü ahlaktan uzak kalmakla memurdur. Biraz önce mikrofonumuz kesilmeden önce şunu diyordum şimdi hatırıma geldi. Cennete kalbi ruhu olgunlaşarak girmeyi hak eden insanlara meleklerin bir selamı var. Nasıldı bu selam? Selamun aleyküm, tıbtum. Size selam olsun. Barış, esenlik, Allah'ın rahmeti sizlerin üzerinize üzerine olsun. Tıbtum. Olgunlaştınız. Ahlak olarak olgunlaştınız. İnsan olarak olgunlaştınız. Kalp olarak olgunlaştınız. Ruh olarak olgunlaştınız. Siz ahlakın en güzeliyle muttasıf oldunuz, eksiklerinizi giderdiniz, kötü yönlerinizi attınız, günahlarınızdan arınmayı bildiniz ve bu şekilde olgun bir meyve şeklinde cennete girmeyi hak ettiniz. İşte demek ki meleklerin dikkatini çeken en önemli özellik cennete giren insanların olgun insanlar olmasıdır. Olgun insan ahlaklı insandır. Olgun insandan hiçbir zaman uygun, uygunsuz, uygun olmayan söz ve fiiller duymazsınız. Onlar da bir ağırlık söz konusudur. Düşünerek konuşma, hesap ederek konuşma, lafın nereye gideceğini bilerek konuşma bir teenni, bir tefekkür onların her halinden bellidir. Peki diğer ayete geçirelim. geçelim, geçelim. Elle diye cemaa ma'ale ve Bakınız. O insanlarla alay edenler genellikle zenginlerdir diyor. Genellikle zenginlerdir. Çünkü o para topladı ve o parayı saydı. Para topluyor ve parayı devamlı sayıyor. Ve parasını defalarca sayıyor. Adeta zengin olduğunu, çok parası olduğunu kendisine e, fısıldamak istiyor. Şu kadar param var diyor. O parayı saymak kendisine bir e, zevk veriyor. Bir haz veriyor. Dolayısıyla Hems ve Lems daha çok zengin hastalığıdır. Fakir insanlar, normal insanlarda pek olmaz. Hani daha çok Fakir, zenginlerde bu hastalığı görmekteyiz. Çünkü onlar Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle kendilerini seçilmiş. Allah'ın en güzel hayrı kendisine. Ses yok şu anda. Evet ses şu anda var mı? Neden kesiliyorsa devamlı kesiliyor. Evet. Pekala. Devam edelim. Mustafa kardeşimiz uyardı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Ne dedik? Sesimiz kesildi. Belki onu duymadınız. Tekrarlamakta fayda var. İnsanlarla alay etmek sözlü veya fiili olarak zengin hastalığıdır daha çok. Zenginler Allah'ın kendisine vermiş olduğu zenginlikle kendilerini bir şey zannederler. Allah bir ilme binaen, bir hikmete binaen bu malı bize verdi. Biz hak ediyoruz, hak ediyor olmalıyız ki Allah bunu bize vermiş olsun. Biz demek ki hayırlı insanlarız demek ki yani hak ediyoruz. Şu fakirler hak etmiyorlar, kim bilir neler yapıyor bu insanlar. Bu insanların kalbi kirli demek ki. Ama Allah bizi seçtiyse, bize bu malı verdiyse demek ki bizim bir üstünlüğümüz var düşüncesine, yanlışlığına düşmek suretiyle diğer insanları hor ve hakir görme durumuna düşmektedirler. Evet, şimdi ee, mal toplayıp sayma hastalığına düşen bu zenginlerin en belirgin özelliği insanlara tepeden bakmaktır. İnsanlara üstten bakmak, onlarla alay etmek, onlara selamı kesmektir. Bakarsınız bir fakir insan sizinle oturur, kalkar, çay söylersiniz, yemek söylersiniz. O aynı şekilde o da size çay söyler, yemek söyler. Oturursunuz, kafa kafaya verirsiniz, diz dize verirsiniz, sohbetler edersiniz. Ama bir bakarsınız ki adam bir gün zengin olmuş, artık sizi tanımaz, size selam bile vermez. Demek ki ne oldu bu insana? Neden bu hale geldi bu insan? Çünkü bu insan e, dünya fitnesiyle müptela oldu, dünya malıyla müptela oldu, fitneyle müptela oldu ve dolayısıyla bu hastalığa düşmüş oldu. Öyleyse insanlar kendilerini azdıracak, şımartacak, büyüklendirecek e, bir zenginliğe e, kavuşmak için e, gayret göstermemeli, böyle bir zenginlikten Allah'a sığınmalıdırlar. Yahsa bu enlem alahu ahlide. Bu zengin insanın ikinci özelliğine, üçüncü özelliği diyelim ki, işte alay etme özelliği var. Daha sonra ne yapıyor? Para topluyor, işi gücü para toplamak, para, mal biriktirmek ve bunları saymak. Diğer özelliğine, sonraki özelliği de, bu mal ile kendisinin ölümsüz bir varlık olacağını zannetmek. Her insan ölümün varlığını biliyor, kabul ediyor. Fakat bir problem var. İnsanlar bunu bil, biliyor ama bunu idrak etmiyor. Bunu tefekkür etmiyor. İnsanlar e, her ne kadar her gün cenazeye de katılmış olsalar, her gün efendim camin önlerinde şurada burada cenaze namazlarını görmüş olsalar bile veya her gün arabalarıyla şu e, kabirlerin önünden, kabristanlıktan geçmiş olsalar bile ve bir gün oraya gideceği aklından geçmiş olsa bile insanın unuttuğu bir şey var. O zenginler özellikle. E, o gün çok uzak. O gün gelir mi ya? Çok uzak. Daha çok var. Daha yıllar var. Yani o insanlarda şöyle bir basitlik oluyor. İnsanlar... Ee, mesela diyelim ki 60 yaşında bir zengin zannediyor ki ölmeyecek. Zannediyor ki daha ölümüne çok var. Zannediyor ki yani o yıllar geçmez yani. Hadi 70 yaşında 80 yaşında öleceğini varsay, varsaysa bu insan aman daha çok var o yıllar ge gelecek değil gelmez gibi bir düşünceye kapılmak suretiyle e, bu elde etmiş oldukları mallar ile Dünyada ölümsüz olacaklarını zan e, zannediyorlar. Bu zanla kapılıyorlar. Ama bir yerde bir bilgi de var. Ölüm, hak o bilgi de var. Onu inkar etmiyor. Onu inkar etmiyor. Ama bir özellik daha var ki, onda tuğrul emel dediğimiz, bitmek tükenmek bilmeyen bir emel, bir gaye, bir umut, bir yaşam sevgisi, dünyada kaybolma, dünyayı ölümsüz bir mekan, bir yer olarak, bir yaşam olarak görebilme bilinç altında tabii ki bu. Bir şuursuzluğuna, düşüncesizliğine, aymazlığına düşebiliyor bu insanlar. Evet, Yüce Rabbimiz işte burada, bu ayet kelimede bunun böyle olduğuna işaret ediyor. Kella hayır hayır öyle değil öyle değil. Öyle değil. Layun fil o, odunluğa atılacak. Odunluğa atılacak. Böyle zannetmesin ki odunluğa atılmayacak, cehenneme atılmayacak. Odunluk cehennem yani. At Öyle zannetmesin. Ee, uzun uzun yaşayacağını zannetmesin. Öyle bir şey yok. Kesinlikle, kesinlikle o kısa bir süre içerisinde hayatı bitecek, hesaba çekilecek ve Cehenneme atılacak. Demek ki değerli kardeşlerim, bir insanın cehenneme girmesi için bunlar yeterli. Allah etmek yeterli, para toplamak, onu saymak, insanları e, fakirleri hor görmek, e, bu malın kendilerini dünyada ölümsüz kılacağı zannla kapılmak, insanları cehennemlik yapmak için yeterli. Burada layum beden nefil hutama. Cehennem ateşine atılacaklar, odunla atılacaklar, fırlatılacaklar, böyle paçavra gibi atılacaklar. Hadi insan gibi git denmeyecek onlara. Yani perçemlerinden tutulduğu gibi cehennemin ateşinin içerisine adeta bir paçavra gibi savrulup atılacaklar değerli kardeşlerim. Bunu bu şekilde yüce Rabbimiz haber veriyor. وَمَا اَدْرَٰكَ مَا الْحُطَمَةِ Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen odunluğun ne olduğunu biliyor musun? Narullahı'l muqadah Allah'ın narıdır ki o tutuşturulmuştur. Allah'ın ateşidir ki tutuşturulmuş tur. Ellezî tattali'u 'alâ'l ef'ide öyle bir ateş ki öyle bir ateş ki kalp acısı kalbe ulaşıyor. Kendisi de kalbe ulaşıyor. Acısı da önce acısı olan kendisi. Yani yürekleri parçalıyor insanın tam sinir sistemine e, gidiyor ve orada büyük bir acıya, bir eleme sebep oluyor. Elleti تَدَّلِبُ عَلَى الْاَفْ Kalbi yalıyor, kalpleri yalıyor, yakıyor, kavuruyor. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُصَدَةِ O ateş ki, o odunluk ki, Kapıları kilitlidir. Oradan kaçış yok. Her ne kadar kaçmaya çalışsalarda insanlar, oradan kaçış yok. Fî <gülüyor> amedîm Onlar orada sütunlara bağlanmış şekildedirler. Çarmıha gerilmiş bir halde dirler ve ateşten asla kaçamazlar. Ateş onları yakar, kalplerine kadar ulaşır, Yüreklerine kadar ulaşır, can merkezlerine kadar ulaşır ve onları büyük bir azap içerisinde bırakır. Evet, kısaca Hümeze suresiyle söyleyeceklerimiz bunlar. Yüce Rabbimiz bu kötü hasletlerden bizi korusun, bizlere güzel ahlak ile olgunlaşmayı ve cennete bu şekilde olgunlaşan insanlara olarak girmeyi nasip eylesin. Şimdi, değerli kardeşlerim, soru-cevap bölümüne geçeceğiz. Zanıyorum birkaç soru da var ekranda. Evet.